Ahirete imanın diğer iman esaslarıyla münasebeti Hayat, Cenab-ı Hakk'ın insanlara büyük bir hediyesi olması cihetiyle Allah'ın varlığını göstermektedir. Hayat, melaike ve iman esasına dahi bakar ve ispat eder ki, Madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade yaygın olan ve dünyaya gelip dünyayı şenlendiren hayatlılardır. Madem arz küresi bu kadar hayatlılarla dolmuş ve gidenlerin yerine tekrar yeni hayat sahiplerinin gelmesi ve en kötü ve çürümüş maddelerden dahi küçük hayvanların yaratılması... Ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh dünyada gayet çoklukla yaratılıyorlar. Adeta dünya hayat ve akıl ve şuur ve ruhlar ile diriltilip öyle şenlendirilmiş. Elbet küreye arzan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan semavi cirimler, yıldızlar, ölü, cansız, hayatsız, ...şuursuz kalması imkan dışıdır. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek. Ve hayatlı vaziyetini verecek. Ve semanın, göğün yaratılmasının neticesi gösterecek. Ve Allah'ın hitabına mazhar olacak olan ulular ...hayat sahipleri ve göğe münasip sakinler, ...herhalde hayatın sırrıyla bulunuyorlar ki, ...onlar da meleklerdir. Hayat peygamberleri iman esasına dahi bakar ve ispat eder ki, Madem kainat hayat için yaratılmış, madem ebedi hayat peygamberlerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o ebedi hayat bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan, gayb aleminin arkasında söyleyen, ...konuşan, emir ve nehyede hitap eden bir zatın kelimelerini, kitaplarını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazir olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette ebedi hayat sahibinin vücubu vücuduna kat'i işadet ettiği gibi... ...o ezeli hayatın parıltıları, münasebetleri olan peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi esaslarına bakar, onları ispat eder, evet... Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir özdür. Hem hayat kadere iman esasına bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat görülen alemin ışığı, parıltısıdır ve her tarafı kaplıyor. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve kainatın halika olan Allah'ın bütün isimlerinin görünmesine sebep cemiyetli bir aynesidir. Nasıl ki bir ağacın asıl çekirdeği ve kökü ve en ucunda ve meyvelerindeki çekirdeği aynen ağaç gibi bir nevi hayatı masardırlar. Belki ağacın hayat kanunlarından daha ince hayat kanunlarını taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gibi hayatın cilvesini taşıyorlar ve hayatın kanunlarına tabidirler. Böylece her hayat sahibinin hem geçmiş hem gelecek olan amelleri kader kalemiyle yazılmıştır. Hem hayatta Cenab-ı Hakk'ın birçok harika mucizeleri bulunup bütün kainatı yaratamayan bir zat küçük bir hayat sahibini dahi yaratamaz. Hayat mahluk mudur? Hayat Cenab-ı Hakk'ın mucizesinin en nurani ve en güzel olanıdır. Evet hayat ...Allah'ın bütün isimlerini bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. Göz önünde... ...her vakit gördüğümüz bu hat ve hesabı gelmeyen... ...yeni yeni hayatlar... ...ve hayatların asılları... ...ve zatları olan ruhlar... ...birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri... ...kendilerinin hayat sahibi bir zat tarafından... ...yaratılmış olduğunu göstermektedirler. Cenab-ı Hak ayette... ...o ki... Ölümü ve dilimi takdir edip yarattı buyurmakla, bir takdir, bir müddet neticesinde ölümün ve hayatın yaratılmış olduğunu bildirmektedir. Bir hayatın arkasından, mevtin ve onun arkasından diğer bir hayatın mütekabilen, karşılıklı olarak yaratılması, insanları bu ikisi arasında say amel, çalışma mücahidesiyle mülk-i ilahide güzel bir amil. Yüksek bir memur olmak üzere müsabaka için bir imtihan meydanına çıkarılmaları hikmetine bu da hayattan hayata, güzellikten güzelliğe bir terakki nizamı ve en güzel amellere daha güzeliyle ecrü mükafat vererek ileride daha güzel, bambaşka bir hayata erdirilmeleri gayesine müteveccihdir. Bir taraftan mevt ölüm, bir taraftan da hayat olmasa birbirine zıt olarak mütekababilen yek diyeni takip eden bu iki sıfat birlikte yaratılmayı yaratılmış olmayıp da hayatı ölüm ve ölümü diğer bir hayat karşılamış mülk ilahi de mertebeden mertebeye yükselebilecek güzel bir amil olmak üzere Muradi ilahi olan güzel hayat için sağyu amelde ...mücahede ile müsabaka kanunu konulmamış bu suretle insanlar mevüt ve hayat arasında imtihana çekilmemiş olsa idi mihnetler çekerek güzel çalışıp hakta alanın rızasına muvafık güzel istihsalatla netice ve üründe bulunarak müsabakayı kazananlara mihnetlerini unutturacak güzellikler güzel mertebeler saadetlerle ecü mükafat ve iyi çalışmayan veyahut hiç çalışmayıp atıl tembel boş kalmak isteyen veya mesaisini Rıza ilahi hilafına boş, faydasız şeylere veya hayat umumiyenin kötülüklerine küfür küfrana, hıyanet isyan'a, istihlak yok olmasını isteyerek ve buhrana sarf edenlere de kötülüklerine göre mülki ilahi de mertebesinin düşmesine veya geçici olarak veya ebedi tart ve hasılı ameline göre mahrumiyetler, zilletler, acılarla tazip ve ceza edilmeyecek bulunsa idi mülk-i idae ilahi de güzellikten güzelliğe terakki nizamı bulunmamış veya meleklerden başka memur kullanmayarak insan yaratılışı için bu nizamda hiçbir salahiyet verilmemiş olup insanlarda ya hiç hayat eseri ve hayat ümidi kalmayacak vecihle hep ölüm olur hepsi söner yahutta hayat namına aklu zekadan, bu ihtiyardan, çalışma yeteneğinden, kıymeti amelden, işin değerinden, hürriyetten mahrum, ölümden ve kabir azabından daha beter bir ömür sürerdi. Yaratma fiili takdir etmek ve icat eylemek manalarına gelir. Halakal <gülüyor> mevte hayate, mevtinde ölümünde, Hayatında birlikte mahluk olduğunu anlatmasından dolayı ehl sünnetin çoğu mevtin sırf yokluktan ibaret ademi bir emir. Yani yoklukla ilgili bir iş olmayıp hayat gibi bir mevcudiyeti, haiz, vücudi bir emir, varlığı bulunan bir hadise olduğuna kail olmuş söylemişlerdir. Yani mevt ile hayatın tekabülü, karşılaştırılmaları, cansızlıkla canlılık. Veya yoklukla varlık, yaratılmakla yaratılmamak gibi bir adem ve meleke veya bir icabı ı serp, yani inkarı gerektirecek tekabülünden ibaret olmayıp, hareket ve sükun, iştima ve iftirak, birleşme ve ayrılma, kalkmakla yatmak, açlıkla gizlilik, gelişle gidiş, acı ile tatlı gibi bir tezat tekabülü kabilinden olması lazım geleceğini söylemişlerdir ki bunun Bekayru veya bekay madde nazariyeleriyle de bir alakası vardır. Ölen, hayattan, varlıklardan, büsbütün alakası kesilerek yok olup gitmiyor. Ömrünün hasılına göre iyi veya kötü veya karışık bir şey halinde diğer bir neşete sevk edilerek acı veya tatlı diğer bir hayatta ali veya zelil bir mevki almak üzere, başlangıçtan yaratan varlığa doğru başka bir aleme dönüş yapıyor. Yine, el Sünnet'ten bazılarıyla mutezile demişlerdir ki, Ölüm bir emri vücudi değil, bir emri ademidir. Yani varlığına değil, yokluğuna bir emirdir. Hayat, şanından olan bir şeyde hayatın yokluğudur. Mevt ile hayat arasında adem tekabülü vardır. Bu adi ve felsefi telakkiye yakın görünür. Bu suretle ölümün halkı takdir demek olur. Çünkü takdir, vücudiyet taalluk ettiği gibi ademiye de taalluk eder. Mevt'in halkı yalnız bir takdirden ibaret olmadığı gibi mutlak surette bir idam demek de olamaz. Kur'an'da hayat Ahiret hakkında iade, halkı cedid yani yeni ve yeniden bir yaratılış, inşa tabir buyurulmuştur. Bunlar ise hep birer vücudi mefhum ifade ederler. Bu cihetle evvelki el i sünnetin telakkisi hep ayet ve delilin zahirine hem de bekay i illet kanununa daha muvafıktır. Canlılarla cansızların mukaysesi? Her şey değerin nispetinde bir kıymete haizdir. Hayat hakikati, hayat sahiplerine girmesiyle adi bir değerde iken âli, yüce bir mertebeye çıkarak her şeyi emrine hizmetçi ve pervane kılmaktadır. Bunu bir misalle açıklayacak olursak, hayat sahibi olan bir bal arasıyla, hayatsız, yerinde sabit, bununla beraber büyük bir kütle olup, bal arasından Milyonlarca defa büyük olan bir dağı kıyaslayacak olursak elbette ki bir bal arısının durum itibarıyla hayatı elde etmesiyle dağdan büyük fakat kıymetsiz olan sayı ve büyüklük itibarıyla dağın büyük olması mühim bir şey teşkil etmez. Çünkü hayata mashar olan bal arısı kendisine hayat girmesiyle bütün dünya kendisininmiş gibi her tarafı gezer. Tayaran edip havada uçar. Çeşit çeşit çiçeklere konar. Ve böylece birçok şeylerle irtibatı sağlanmış olduğundan, gezdiği ve alakalandığı şeyler kadar bir vücuda sahip olduğu gibi, kendisi gibi hayat sahiplerinin çıkmasına da sebep olarak, alanı daha da genişlemiş olur. Oysa da ne kadar büyük olursa olsun, yerinde durmasıyla bir ölü hükmündedir. Güç ve kuvveti ve alakalandığı saha, kapladığı alan kadardır. Nasıl ki, ölü bir insan ile canlı bir insan kıyaslanmazsa, öyle de güneşlerle, aylarla, yıldızlarla, birçok çeşit mahluklarla alaka ve ilişkisi olan arı ile, yerinde sabit duran bir dağ kıyaslanamaz. Hatta öyle ki, hayat hangi bir şeye girse, girdiği nisbette kıymet ve değeri artar. Bir nevi kömür halinde bulunan bir madeni işletip elmas ve cevher yapmak gibi. Sayısız tevhid mühürlerinden canlı mahluklara vurulan hayat mühürüne bakacak olursak, canlı bir mahluk kapsamlı olması itibarıyla kainata küçük bir misaldir. Alemi bir ağaç kabul edersek, insan o ağaca güzel ve tatlı bir meyvedir. Kainata ve vücuda bir nüve ve çekirdektir ki, Cenab-ı Hak o çekirdekte pek çok alemlerin örneklerini o çekirdeğin içine koymuştur. Sanki o hayat sahibi gayet hikmetli belli nizamları ile bütün vücutlardan sağılmış bir damla veya bir noktadır. Bu itibarla bir hayat sahibini yaratmak bütün kainatı tasarrufu altına alan Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye ıslat edilemez. Suyun damlalarından şişenin parçalarından ta seyar yıldızlara kadar parlak veya parlak gibi her şeyde güneşin tecellilerinden güneşe mahsus bir cilve bulunur Aynen öyle de Cenabı hakkında bütün canlı mahlukatta hayat vermeciiyeti bir birbirlik tecellisi vardır ki bütün sebepler iktidar ve ihtiyar güçlü ve seçme özelliğine sahip oldukları farz edilse dahi o hayat sikkesinin ne mislini ve ne de taklidini ne tek olarak ne de toplu olarak yapmaktan acizdirler. Kesalik. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinin merkez noktası olan hayat, Allah'a islat edilmediği takdirde bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar, her bir hayat sahibinde nihayetsiz bir kudret, her tarafı kuşatan bir ilim, mutlak bir irade gibi bir vücuttan başka hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan diğer sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe mutlak bir uluhiyeti isnat etmekle sayısız şerikleri, ortakları isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acı, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe, tohumu olacak cismin bütün cüzleriyle dar olduğu gibi neviyle, yani kendi cinslerinden olanlarla ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetlerin nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nisbeti kesilip kendi nefsine ıslat edilirse, yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeyi katlayan bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Hayatın Tabakaları Bediüzzaman hayatın tabaka ve mertebelerini özetle beş kısımda değerlendirir. Birinci hayat mertebesi bizim hayatımızdır ki çok bağlar ile bağlıdır. Yani ne tamamen ruhani olup melekler gibi letafet kazanarak her tarafa girebilir ne de sadece maddedir. Belki hem madde hem ruhun birleşmesinden teşekkül etmiştir. İkinci hayat tabakası Hz. Kızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler bizim gibi beşeriyetle, vazımatıyla mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli i şuhut ve keşif olan evliyanın Hz. Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir.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 Hazreti Hızır'ın hayatta olduğunu kabul etmişler, hatta bazı yerde görüldüğünü söylemişlerdir. Ömer bin Abdülaziz'in, İbrahim bin Edhem'in, Bişri Hafi'nin, Maruf-ı Kerhi'nin, Cüneyd-i Bağdadi'nin, İbrahim Havass'ın, Hz. Hızır'ı gördükleri rivayet olunmuştur. muhiddin Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde, Hz. Hızır hakkında bazı hikayeler nakletmektedir. Kamus tercümesinde, Hazreti Hızır'ın şehadet parmağıyla orta parmağının bitişik olması, Hz. Hızır'ın alamet farikası olarak zikredilmiştir. Üçüncü hayat tabakası Hz. İdris ve İsa aleyhisselamın tabakaya hayatlarıdır ki beşeriyetle vazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ...ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Dördüncü hayat tabakası, şüheda şehitlerin hayatıdır. nas Kur'an'la şühedanın ehl-i kuburun bir tabakaya hayatları vardır. Evet şüheda, hayatı ı dünyeviyelerini tarik hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden... Onlara hayatı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onları ifsan eder Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar Kemalalese adetle mütelezziz oluyorlar ölümdeki Firak acılığını hissetmiyorlar Ele kuburun çendan ruhları bakidir Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar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 Âlem-i berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata masariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta sevgi i Şüheda olan Hazreti Hamza Allahu an, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi, ...ve dünyevi işlerini görmesi... ...ve gördürmesi gibi... ...çok vakı akla ...bu tabakayı... ...hayat, tenvir ve ispat edilmiş. Hatta... ...Bedüzzaman Hazretleri... ...şehit olan bir talebesinden bahsederken... ...şöyle der... ...benim... ...Ubeyd isminde bir yeğenim... ...ve talebem vardı. Benim yanımda... ...ve benim yerime şehit olduktan sonra... ...üç aylık bir mesafede... ...esarette bulunduğum zaman...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 Hakiki bir hayatın başlangıcı olmasını söylemekle bu hayat tabakasını ispat eder. Beşinci hayat tabakası ehl-i kuburun hayat-ı ruhanileridir. Evet, mevt tebliğ mekandır, ıtlak ruhtur, vazifeden terhistir, idam ve adem ve fena değildir. Hassiz vakaatla ervah evliyanın temessürleri ve ehl-i keşfe tezahürleri, ve sair i kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Ölüm, mahiyet ve hakikati nasıldır? Kabir alemine girmeden önce, kabre sevkiyat yapan görevlinin görevi olan, ve duyulması ve düşünülmesiyle ehl-i küfürü helakete, ehli imanı da sürur ve sevince. Yani yüzde doksan dokuz ahbabın toplandığı yer olan, sevgililerin, dostların yanına gitmeye sebep olan, dışı ürpertici olmakla beraber hakikat yüzü gayet parlak ve nurani olan ve ayette de işaret edildiği üzere her nefsin tadacağı bir gerçektir. Ölüm haktır. Muhkem kaziye hüküm. Ölüm, fani olan beşerin, fani olan hayat yolculuğundan fena bulmasıdır. Ölüm, alem-i ahirete gitmek için bir terhis tezkeresidir. Ölüm, fena, geçici hayattan, beka, ebedi hayata geçiş, bir teddili mekandır. Ölüm, hayat külfetinden azade olmaktır. Ölüm, İdam değil, hakiki hayatın mebde'i başlangıcıdır. Ölüm firak ebedi değil, visal-ı ebedidir, ebedi bir kavuşmadır. Ölüm failsiz bir fiil değil, bir muhtarın dileyen, isteyen, ihtiyarıdır, dilemesidir. Ölüm dünya gurbetinden asli vatana geçiştir. Ölüm, ticaretini yapan tüccarın vatanına dönüşüdür. Ölüm, her ibadet edenin mabuduna ulaşmasıdır. Ölüm, mecazi mahbub ve sevgiliden hakiki mahbuba kavuşmaktır. Ölüm, hizmet bitip ücret almaya gitmektir. Ölüm, zindandan bostane cinana, cennet bahçelerine uçmaktır. Ölüm, muhakeme ve muhasebe salonuna geçiştir. Ölüm, paşa ile gedanın hizmetçinin hesaplaşmasıdır. Ölüm, insandaki beka arzusunun doyurulmasıdır. Ölüm, Cenab-ı Hakk'ın mümit, öldürücü isminin bir tecellisidir. Ölüm, tekrar dirilmekle hay isminin bir ispatıdır. Ölüm, bir mutasarrıfın her şeyde istediği gibi tasarruf ederek, yönlendiricinin varlığının ve birliğinin bir delilidir. Ölüm, mananın maddeye galebesidir. Ölüm, dünyanın yorgunluklarından ve eziyetlerinden mümin kulun istirahatıdır. Ölüm, ayakkabı bağından daha yakındır. Ölüm, bir diriliştir. Ölüm, hiçlik değil, fena değil, sönmek değil. Ölüm, uzun bir uykudur. Ölüm, karanlık içinde aydın bir sabaha gitmektir. Ölüm, eski bir şey ama başa gelene yeni gibi görünür. Ölüm levhadaki ibret sen de öleceksindir. Ölüm hatip olup ölmeden önce önünüz yaşadığınız gibi ölürsünüz. Öldüğünüz gibi dirilirsiniz. Hakikatını hitap etmektedir. Ölüm öldürülmez bir mahluktur. Ölüm adeta bir çekirdek her şey gizli onda sevgide, korkuda, ümitte, sinekte, böcekte, ağaçta ve taşta. Ölüm, iki dünyayı ayıran uçurumun iki yakasını birleştiren gök kuşağının bütün renklerine sahip bir köprüdür. Ölüm, insanın dış cephesinin, cisminin maruz kaldığı bir haldir. Ölüm mukadder ama sonrası Kaybettiklerimizle bir daha buluşacak mıyız? Tekrar mülaki olacağız elbette. Ölüm başka bir aleme giriş olduğuna göre. Ölüm bir yoldur. Herkesin bir yolu. O yoldan geçmeyecek bir kişi yoktur. Her kaidenin istisnası olduğu halde ölüm kaidesinin istisnası yoktur. Hemen herkes o kaidenin içine girecektir. Ölüm. Büyük şeydir. Ölüm, ruhun muayyeniyet kazanması için biricik nizamdır. Ölüm, ekilen tohumların hasadıdır. Yaratılan her mahluk yaşlanır ve her yaşlanan ölür. Bu bir ilahi kanun. Her iki uç arasında ise büyüme ve gelişme devreleri yer alıyor. Bir su zerresinden yaratılan insanoğlunun küçücük ve dipdiri olan vücudu zamanla tekrar küçülüp bükülerek gireceği toprağa doğru eğiliyor. Sanki ona bak diyor. Toprağa iyi bak. Ebedi hayatı ede, elde edebilmenin yolu bu kar topraklardan geçiyor. Evet. Gelen gider, giden gelmez. Ancak bir daha gelinmeyecek olan yer bu dünyadır. Çünkü dünya da yaşlanacak ve ta günün birinde ölecektir. Ömer bin Abdülaziz bir konuşmasında, ey insanlar, sizler yok olmak için değil, ebedi olarak yaratıldınız. Fakat sizler ölüm sebebiyle bir evden diğer bir eve taşınırsınız demiştir. Ölümün hakiki yüzünü gören enviyalar, arifler ölümü sevmişler. Ölümdeki hakiki lezzeti bildiklerinden ölümü gülerek karşılamışlar ve ölümlerini istemişlerdir. İnsanın dünyadaki en büyük lezzet ve saadeti ailesiyle beraber olup saadet içinde yaşamaktır. Buna rağmen Yusuf aleyhisselam bunun aksini fakat en muvafık olanını yapmıştır. Ölümün hakiki cehesini gördüğünden Mısır azizi olmasına rağmen anne baba ve kardeşlerine... Kavuşmasına rağmen ki her insana o durum büyük bir saadettir. Böyle bir durumda ölümünü isteyip Mevla-i Kerim'ine kavuşmuştur. Bu da hakiki lezzet ve saadetin orada olup, orası için çalışmak gerektiğini her şuur sahibine bildirmektedir. Şuur sahiplerinin vücutları, vacib-ül vücut olan Allah'ın varlığına işaret ettiği gibi, ölümleriyle de bir hay baki olan,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 külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal ve intifa göründüğü halde hakikatte insan için hayatı bakiye, bakiyeye ünvan ve mukaddeme ve mebde başlangıç oluyor. Öyleyse hayatı veren ve idare eden kadiri mutlak yine elbette mevti ölümü dahi o icat eder. İnsanların ölümü bilişleri üç mertebededir. Birincisi, her aklı olan emsalinin ölümünden araştırma ve kıyas yoluyla delil getirerek kendisinin öleceğini de şeksiz bilir ki bu ilmel yakindir. İkincisi, ölüm halinde melaikeyi açıkça görmesiyle ölümünü bilir ki bu da aynel yakindir. Üçüncüsü, tam öldüğü andaki biliştir ki o da hakkal yakindir. Meczubun biri çarşıda devamlı dolaşır, şu hakikati ilan edermiş. Ölüm var ölüm, ölünde görün. Ölüm evvela bütün fizyologların kabul ettiği gibi ihsas hassasını kaybeden yani hissetmeyen ve hücrenin mecburi olarak duçar olduğu ve kuvvetle arzu ettiği bir madde değişimidir. Bütün hadise ve davanın özü ölümdeki değişimin ...mana bütününe tesirindeki... ...aldatma keyfiyetidir. Ölüm hadisesi... ...maddi değişim bakımından da... ...hakiki bir yok oluş değil... bilakis yeni bir varlığa... ...giriş sırrını taşır. Hepimizce malumdur ki... ...ölen, vücudun hücre bütünü... ...topraktaki mikroplar vasıtasıyla... ...basit kimyevi anasıra ayrılır. Aynı kimyevi cisimler... ...müteakip istihalelerden sonra... ...yeni hayat mevzularına tekrar yaşatıcı mevkilerini elde ederler. Ve ölüm anındaki bir kişinin karşılaşacağı durum ise şu üç halde açıklanmaktadır. Bir, hafıza sistemimizde son anlarda müthiş bir şarj olur. Adeta ölüm anında hafıza bütün mazinin filmini bir anda gösterecek şekilde yüklüdür. Hayatın hesap tablosunun bu son ve yıkım bilançosuna ait şahsın ölürken bazen bu sırrı beyan edebildiği bir bilhassa asılmalarla yapılan tecrübelerde görülür. İki kulaklarda aşırı bir hassasiyet teşekkül eder. Vücudumuzun en sıhhatli anlarında almaya muktedir olamadığımız birçok ses dalgalarını ölüm anında çeşitli sesler halinde duyuyoruz. Sanki beynimizde o an gizli alemlerin işaretlerini alan yepyeni bir radyo merkezi kurulmuştur. 3- En mühim ölüm inkılabı göz merkezlerinde husule gelir. Göz bebekleri bütün kainatı içine alacakmış gibi büyür. Göz bebeklerinin büyümesi alelade bir adale felci veya vegatatif sinir sistemi kimyası yoluyla husule gelmiş bir hadise değildir. Bazı ilim adamlarının da belirttiği şu hakikat ki, insanların hayattayken başkalarına karşı yaptıkları cürümler ve bu hadiselere ait tablolar ölüm anında bir fotoğraf gibi teferruatıyla canlanıyor. Bu hususta garip tecrübeler halinde göz bebeklerinde cürümü tespit eden fotoğraflarla bile almak bir zamanlar adli tıbbı müşkil duruma düşürmüştü. Ölüm anındaki değişikliklere dair en mühim bir tespitle insanların son anında nedense ızdırap ve ferahlık duygusundan tamamen ayrı kalmaları aksine bir kısım ruhi mefunların ölüm anında maddi ızdıraplardan daha müthiş olarak ön safhaya geçmiş bulunması keyfiyetidir. Ruhi mefundan ve bunalımdan gelen ızdıraplara ve intiharlara kadar varan hadiselere, her zaman toplum hayatında rastlayabiliriz. Mesela bir yazar olan baker, tedavisi imkansız bir kansere yakalandığını öğrenip doktorların en fazla bir yıl yaşayabileceğini söylemeleri üzerine ustura ile bileklerini keserek intihar etmiştir. Ölüm mahluk mudur? Mevt yani ölüm vazite hayattan bir terhistir.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 hayattan daha muntazam bir eser sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessül ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen imtizamlı ve hikmetli ölümü, sünbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sünbülün mebdei hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem hayat meyvelerin yahut hayvanların mide-insaniyede ölümleri hayat-insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam. ...ve mahluk denilir. İşte... ...en edna tabakaya hayat olan... ...hayat-ı nebatiyenin mevt'i... ...böyle mahluk, hikmetli... ...ve intizamlı olsa... ...tabakaya hayatın en ulvisi olan... hayat insaniyenin başına gelen mevt... ...elbette yer altına girmiş... ...bir çekirdeğin... ...hava aleminde bir ağaç olması gibi... ...yer altına giren bir insan da... ...âlemi berzahta ...elbette bir hayat-ı süngülü verecektir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahtaniyetine şehadet ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hay bakiyenin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. Tecelli-i gösteren hayat nasıl bir burhan ı ahadiyettir. Belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. Tecelli-i Celal'i izhar eden memat dahi bir dürhan-ı vahdiyettir. Hayat-ı rolü, başka bir alemde ruhlar aleminde bal arısı gibi talim görmüş olarak bu dünyaya gelmeyen ve her vakitte öğrenmeye ve öğreticiye muhtaç olan şu insan, maddi manevi gıdasını temin için başka bir öğreticiye muhtaçtır maddi sahadaki öğreticiler çok olmasına rağmen manevi sahadaki öğreticiler az bulunmaktadır. Bu azlardan biri belki o çoklara galebe eden öğretici ise ölümdür. Yani insanların hayat istimayelerini temin edecek en büyük amil. Her insanın başına bir bekçi dikmek o bekçiye de bir bekçi dikmek imkansız olduğundan ölüm hakikati her zaman her yerde hatta yatakta bile insanla beraber olduğundan onu düşünmekle manen ölüp kabre girip sorgu suale çekilme düşüncesiyle insanın gayrimeşru bir yola gitmesini engelleyerek kendisini muhasebeye çekmesini yani nasıl ki bir fabrikatör ay veya sene sonunda kar ve ticaretini hesapladığı gibi ölümde şunu ihtar eder dünyevi kazançlarımızı tespit etmek için Yıl sonunda kendi kendimize hesaba çekiyor. Geçen yıldan bu yıla ne kazanıp ne kaybettiğimizi inceden inceye araştırmaya tabi tutuyoruz. Halbuki üzerinde titrediğimiz bu kazanç bir bakıma fani geçici bir kazançtır. Nitekim bizim gibi nice insanlar aynı hesabı yapmış, aynı titizliği göstermiş ama hepsi de nihayet hesap neticelerini buraya bırakıp gitmekten kurtulamamışlardır yanlarında götürebildikleri sadece ukredi hesap, ebedi hayata geçen masraf olmuştur. Demek ki asıl hesap ebedi hayata kadar uzanan kazancın hesabıdır. Baki ömürde hesabımızda görülecek masrafımızda harcamaların muhasebesidir. Ve bu hesap tamam da ya ebedi hesap. Hakikatını göstermekle ...insanların yalnız bu dünya için... ...yaratılmadıklarını, belki ebede ...namzet olduklarını ve kabrin... ...arkası içinde çalışmalarının... ...gerektiğini bildirir. Psikolojik tedavilerde... ...bazı kelimeler kullanılır ki... ...mesela... ...Bektaşi'nin biri, baş ucuna... ...bu da geçer yahu... ...yazdırmış. İran hükümdarlarından... ...birinin odasına astırdığı levhada şunlar yazıyormuş. Sonunda... Sen de öleceksin. Ve bir diğer meczup birinin çarşıda dolaşarak devamlı tekrarladığı ölüm var ölüm, ölüm de görün. Muayyen kelime ve sözlerin insana sık sık hatırlatılması, manaların hafızada daha derin izler bırakmasına sebep olur. Bütün hayatımız, terbiyemiz ve ahlakımız üzerinde telkinin yeri büyüktür. Efendimiz ki Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma derse ve insan maddi manevi bütün duygularıyla dünyaya dalmaya ölçüyü bozmaya ehemmiyetli vazifelerini unutmaya namzetse bu terkinin adeta bir hava kadar hayatın içinde olmasına ne kadar muhtaçız. Bu sebeple olacak ki Eskiden bir evin bahçesinde mütevazi bir büyüğün mutlaka bir mezarı bulunurdu ta ki sabah akşam ona bakan bu eğitim ve terbiye ile bir hesap diyarını derinden hatırlama şuuruyla yasak tanımayan arzular, bitmek bilmeyen ihtirasların önüne geçilmiş olsun. Evet. Medeniyet ebedi diyardaki hesap korkusu ve şuuru ile beraber gelmeyecekse ...mutlaka felaketle beraber gelecektir. Gösterilen hiçbir çare... ...gençlere... ...hayırlı daireler ...telkin hususunda... ...hesap vereceğini düşünmek... ...ondan korkmak kadar... ...kudretli olamayacaktır. Çünkü herkes ister istemez... ...kendisine soracaktır... ...veya sorması gerekecektir. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne ile vazifelisin... Seni gönderen kimdir? İbretli sorularını düşünüp manalarını anlamaya çalışarak muhatabın bizler olduğunu unutmamalıdır. Her insan dikkat etse her zaman için ölümü düşünenlerin çalışmaları ahiretin tarlası olması cihetiyle ölümü düşünmeyenlerinkinden daha fazladır. Çünkü ölümü düşünen bir an evvel ahiret için zahire hazırlamak. Ahirete müfliz ve eli boş gitmemeyi gaye edinir. Tarihe bakarsak bunun birçok numunelerini görürüz. Kur'an-ı Kerim'de her bir peygamberin bir sanatın piri olduğunu görmekteyiz. Victor Hugo'ya niye bu yaşta kendini yorup duruyorsun dediklerinde cevaben dinlenmek için önümde bir ebediyet vardır demiştir. Süleyman Aleyhisselam oğlunun vefatından dolayı üzülmüş. Gözyaşı dökmeye başlamıştı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak... ...ona insan suretine girmiş iki melek gönderdi. Melekler gelip birbirlerinden davacı olduklarını söylediler. Biri davasını şöyle anlattı. Bu adam benim ektiğim tarlamın içinden geçip ekinimi tepeledi. Öteki de şöyle cevap verdi. ''Ben yolda gidiyordum. Birden yolumun üzerine ekin çıktı.'' Baktım yolun içi ekilmiş. Başka gidecek yol yok. Mecburen ekinini tepeleyip geçtim. Süleyman Aleyhisselam davacıyı ikaz etti. Yol ekilir mi insanlar geçecek. O zaman insan suretindeki melek de şu karşılığı verdi. Peki ölümden bu kadar üzülünür mü? Ölüm de bir yoldur. O yoldan bütün insanlık geçecek sadece senin oğlun değil ya. Bu olaydan uyanan Süleyman Aleyhisselam oğlunun vefatından duyduğu üzüntüyü azalttı. Fazla müteessir olmamak gerektiğini kabul etti. Şunu bilmek gerektir ki insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopul sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet. Hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor, zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Ar sefine de süratle giderken Temur Rumel Rasahap ayetini, bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın, oysa onlar bulutun yürüdüğü gibi yürümektedirler. Okuyor. Sefine Ar süratle yürürken. ...dünyanın gayri meşhur lezzetlerine uzatılan ellere... ...zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp... ...el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Psikolojik olarak sabittir ki... ...hasta bir adama verilen teselli... ...hastalığının müzmin ve çaresiz olsa bile... ...geçeceğini, ehemmiyet vermemesini. Çünkü bir şeye ehemmiyet verdikçe şişer... Geçeceğini, ehemmiyet vermemesini, verdikçe hastalık birisi ikileşir. Terkin etmek, o kişinin hastalığına yüzde elli oranında tesir yapar. Aynen öyle de. Herkes, ölüm caddesinden yalnız olarak geçecektir. Gerek er, gerekse geç olarak. Bunun bir idam olmadığını, asli vatana bir göç olduğunu söylemekle, elemler ve kederler yüzde elliye inerek, belki yerini sevince terk edecektir. Şöyle ki, bu şahıs eğer ölmeseydi, dünyada kalsaydı, birçok bela ve musibetlerle karşılaşacak, hayatın ağır tekliflerine yüklenecek, belki de ahiretini dünyaya tercih edercesine günahlara giriftar olacaktı. O halde, onun bu ölümü onun için bir rahmettir. Ölüm her yönüyle bir nimettir. Şöyle ki, eğer ecdadımızın ecdatları ölmeyip, ihtiyar halleriyle şu anda yanımızda bulunsalardı, hayat yaşanılmaz hale gelip nefret edilecekti. Kendisi kadar veya kendisinden ziyade onlar için çalışıp, bir murakıp gibi başlarında durup, ihtiyaçlarını karşılaması gerekecekti. Bu durum aynen o ihtiyarlar içinde mevzu bahis olacaktı. Çünkü ihtiyarlığın verdiği elem ve zahmetleri her zaman hissedip, Hayat kendilerine zindan mı olacaktı? Bir de diğer mekan gibi durumları da nazara... alarak bakacak olursak, hayat tamamen yaşanılmayacak bir hal alacaktı. Bütün bunlar da ispat ediyor ki ölüm dahi hayat gibi bir nimettir. Ölün ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve hayatın yüklerinden azah edip yüzde 99 ahbabına kavuşmak için alem-i berzahta bir visal, kavuşma kapısı olduğundan, en büyük bir nimettir. Dar, dağdağlı, sıkıntılı, zenzeleli dünya zindanından çıkarıp, düsatli, sururlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle, mahbub-u bakinin daire rahmetine girmektir. İhtiyarlık gibi, hayat şartlarını ağırlaştıran birçok sebepler vardır ki, mevt'i, ...hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin... ...kışın şiddetleri içinde hayatları ne kadar zahmet... ...ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Uyku nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Hususan musibetsedeler, yaralılar ve hastalar için... Öyle de uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi musibetsiz ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için ölüm dahi hayat gibi nimet, azap içinde azap, nikmet içinde nimettir. Bu hususta ise batırlar şöyle demektedir. Ya Rab biz neyiz? Ölüme bakarsam bu ne sonsuzluk ki? Ben orada yokum. Zamanın bu sonsuz uçurumu içinde ne kadar az yer tutuyoruz. Her gün yatarken veya kalkarken hiç olmazsa bir kere ölümü düşüneceğime yüksek huzurumda söz veriyorum Allah'ım. Evet. Her insan için bahsi geçen soruların ve ölümün ayrı bir manası vardır. Çünkü ölüm hayata göre, hayatın manası da onu yaşayan fertlere göre değişmekte. Sahip olduğu inanç onu şekillendirmektedir. Reader Dice dergisinde yazan Norman şöyle demekte. Din adamı olmam dolayısıyla bu konuda yani ölüm ve korkusundan kurtulma konusunda birçok tecrübelerim oldu. Birçok kimse bana gelip işlerini ölüm korkusunun katladığını söylüyorlar. Bu kimseler yaşlı veya hasta değiller. Genellikle gençlerde görülüyor bu. Bu gençler hayatı çok fazla seviyor. Ve bu yüzden de ölümden korkuyorlar olmalılar. Bu kimseler karşısında benim elimden onları teselli etmekten... ...ve bazen benim bile bu düşünceyle irkildiğimi söylemekten başka bir şey gelmiyor tabi. Bana kalırsa, Allah hepimize bu korkudan az veya çok vermiş. Ben ölüm korkusuyla paniğe kapılanları bu korkuyu yenmeye yardımcı olan... Bazı fikirleri anlatıyorum. Faydası da oluyor galiba. Mesela ölümün kaçınılmaz sonuç olduğunu düşünün. Çoğunu da telaşlandıran bu zaten. Bir an için ölümsüz olmanın yüzde bir ihtimal içinde olduğunu düşünün. Nasıl çırgınca bir gayretle bu yüzde bir olmaya çalışırız değil mi? Tabii başaramadığımız zaman ne kadar perişan olacağımız malum. ...ölümsüz olmanın mutluluğunu... ...kim tatmıştır ki... ...bugüne kadar. Hayat biraz biraz tiyatroya benzer. Onun hiç bitmemesini isteriz. Fakat bütün gece süren bir oyunu... ...seyretmek de... ...çekilmez bir işkence olur. En iyisi... ...oyunun vaktinde bitip... ...perdenin kapanması değil mi? Belki... ...şimdi siz de ölümden korkuyorsunuz. Fakat ölüm saati gelip çaldığında... Bu sizi ürkütmeyecektir. Ben bu konuda birçok hasta bakıcı ve doktorla konuştum. Hepsi de bana ölümlerin birçoğunun mutlu bittiğini söylediler. Doktor Ryan'ın ilmi bir heyet önünde yaptığı telepati denemeleri... ...ruhun zaman ve uzayın ötesine taşar bir şey olduğunu göstermiştir. Ölüm korkusu dar bir düşüncelen ileri geliyor. Duygularımızın hissettiği ölüm... Sadece görünürdeki dönüşsüz yoldur. Hayal gücümüz ise henüz kavrayacak kadar güçlü değildir. Kalbi ölüm korkusu, korkusuyla atanlara... ...geçen gün bir levhanın üstünde okuduğum şu güzel cümleyi yabana atmamalarını tavsiye ederim. İşte ölüm korkusu duyanlara en isabetli cevap... ...inanınız ki ölüm karanlığın sınırından başka bir şey değildir. Onun ötesinde sizi ebedi bir hayat bekliyor. Okluhamalı genç bir doktor olan Lloyd, kurtuluşu imkansız bir hastalığa tutulduğunu anladığı zaman, önünde kalan iki aylık zamanı çocuklarına öğütlerini ihtiva eden teyip bantlarını doldurmakla geçirerek, bu suretle çocuklarının uzun bir zaman için baba öğütlerinden mahrum kalmayacağından emin olmak istiyordu. İslamiyet ise bu durumu şöyle nazara vererek insanların çalışmalarını ve yerlerini boş bırakmamak için hayrul halef yani hayırlı evlat olarak kişinin öleceğini, amelenin ise tamamen kesileceğini ancak hayrul halefle yani kendisinden sonra ya bir hayırlı evlat veya insanların istifade edeceği bir eser ki bu da gerek cami, gerekse de köprü, çeşme, okul, han, hamam vesaire ve kitap gibi hayırlı bir eser bırakmasıyla, amel defterinin kapanmayıp, kıyamete kadar kendisine sevap kazandıracağını bildirmekle, sadaka-i cari olarak en mühim bir teselli ve teşvik kaynağı olmaktadır. Abdullah bin Katade ve onun da babasından rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir adamın kendisinden sonra bıraktığı en hayırlı halefi üçtür bir kendisine dua edecek salih evlat, iki eci kendisine ulaşacak olan devamlı sadaka, cami, çeşme, okul vesaire, üç kendisinden sonra amel edilecek ilim, kitap, neşriyat gibi. Bunlar da sadece insanın çalışmasını sağlamakla kalmayıp hayırda yarışma yollarını göstermektedirler. Ünlü İngiliz hikayecisi Kerry, 68 yaşında. ...üç yıl çektiği felcin ilerlemesi sonucu ölmüştü. Hastalığın kendisini ölüme götüreceğini başlangıçta biliyordu. Konuşabildiği sürece hikayelerini elleri hareketsiz olduğu için yazdırdı. Hastalığımı Rabbimin bir ihsanı olarak kabul ediyorum. Birden bire de ölebilirdim diyordu. Yaklaşan ölüme gösterilen bu tavırları açıklayabilecek pek az psikolog vardır. Men amene bil kader, emine minel keder. Külli düsturunca kadere iman eden kederden emin olur. Başa gelen musibetlere hatta ölüme karşı da en büyük tesellicidir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz. Ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz. Musibet ve ölüme karşı en büyük bir siperdir. İnsan ancak bu siper ve kalkanlarla bela oklarına karşı kendini muhafaza edebilir. Aksi takdirde her zaman için şeytanın ve nefsinde desiseleriyle baş başa kalıp yoldan çıkmasına ve isyan etmesine bir sebep teşkil edecektir. İnsanların bu isyanı ise ölümü gerektiği gibi bilemediklerinden ileri gelmektedir. Bu hususta i̇mam Gazali şöyle der. İnsanların ölüm hakkında hataya düştükleri yanlış görüşleri vardır. Bazıları ölümün yokluk olup artık haşir ve neşir gibi bir şeyin olmayacağını, hayır ve şerrin bir neticesi olmadığını, insanın ölümünün, hayvanatın ölümü ve bitkilerin kuruması şeklinde olduğunu sandılar ki, bunlar Allah'a ve ahirete imanı olmayan münkir ve mülhitlerdir. Diğer bazıları ölümün haşir anına kadar bir yokluk olup, ...burada mükafat veya mücazat gibi bir şey... ...görmeyeceğini sandılar. Diğer bir kısmı da... ...ruhun baki olup ölümle yok olmayacağını... ...sevap ve ikabın cesedi değil... ...ruha olacağını... ...cesedin ise hiçbir suretle dirilip... olmayacağını sandılar. Bunların hepsi... ...fasit ve gerçekten... ...uzak olan batıl görüşlerdir. Ayet ve hadislerin haber verdiği... ...sağlam kaynakların... ...şehadet ettiği gerçek ölümün yalnız bir değişiklikten ibaret olup, cesetten ayrılan ruhun ya azap veya nimette olmak üzere baki kalmasıdır. Cesedin ayrılması bedenden çıkması ile bedeni kullanamaz hale gelmesi demektir. Müstakil olarak ruhun vasfı olan her şey, ruh bedenden ayrıldıktan sonra devam eder. Fakat beden vasıtasıyla ilgili olan hususlar, bedenden ayrılmasıyla atalete uğrar. Ve bu ruh cesede dönünceye kadar devam eder. Ruhun mezarda cesede girmesi muhal olmadığı gibi, kıyamete kadar da beklemesi muhal ve imkansız değildir. Kullarının her biri hakkında ne gibi hüküm verdiğini ancak Allah bilir. Ölümle beraber cesedin atalete uğraması, herhangi bir arıza sebebiyle bazı azaların atalete uğramasına benzer. Mesela, bedende ruh varken bacak uğradığı arıza sebebiyle bundan haberi olmaz. Ve ruh ona nüfuz edip ona hareket ettiremez. Alim, akil ve müdrik olan ruh mevcut olduğu halde bazı azaları kullanır. Ve fakat bazı azaların bir kısmı da kendisine isyan eder. İşte ölümde bütün azaların ruha isyanından ibarettir. Ruhtan bilgi, sıkıntı, üzüntü ve neşe gibi şeyleri idrak eden kuvvet kast ediyoruz. Gerçekte insan ilim, elem ve zevklerini anlayan manadır. Bu ise ölmeyip yok olmaz. Ölümün manası ruhun bedenden ayrılıp onun tasarrufa muktedir olmaması demektir. Kötürümlükte de olduğu gibi bedenin ruha itaat etmemesi demektir. Ölüm ise bütün azalarda mutlak bir kötürümlüktür. İnsanın hakikati ise ruhudur. Bu değişikliği ikiye ayıran i̇mam Gazali... ...özetle şöyle demektedir. Ölüm demek... ...insanın başka bir aleme intikali ile... ...buradaki varlıklarından ayrılması demektir. Dünyada heves edip... ...ünsiyet ederek... ...zevklendiği şeyleri var idiyse... ...ölüm ile onlardan ayrıldığı için... Onların hasret ve elemini çeker. Malına, mevkiine ve giydiği elbiseye varıncaya kadar. Şayet yalnız Allah ile ünsiyet eder. Onu zikirden zevk alırsa, Ölümü ile nimeti çoğalır. Saadeti kemale erer. Çünkü ortadan bütün elemler kalkmış. Ve sevgilisi ile baş başa kalmıştır. Zira, dünyanın bütün sebepleri Onu zikirden alıkorlardı. İşte ölümle, Hayat arasındaki ayrılığın yeri budur. Uykuda görmediklerini uyanık halde iken gördükleri gibi, hayatta iken göremediklerini ölümünde kendisine gösterirler. Aslında insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar denilmiştir. Uyandıklarında da artık dünya ile olan irtibat ve meşgaleleri kesildiğinden, amelleriyle baş başa kalarak iyiliğine sevinir, kötülüğüne de vah ve esefler çeker ki, Asıl ölüm bu ölümdür. Facirlerin durumu da böyledir. Çünkü hükümdarın kendi yapmış olduğu amellerinden gaflet saykası farkında olmayacağını düşünüp daha sonra ölümle ona hesap vermeye giderken büyük bir korku, utanç, hasret ve rezalet gibi bütün elemler kendisini kaplamış olup mukadder akıbetini beklemektedir. Evet... Ölümün yüzünden tamamen perdeyi kaldırıp iç yüzünü açıklamak mümkün değildir. Zira hayatı bilmeyen ölümü bilemez. Ancak ölümden sonraki ölümün, ruhun ve ruhun idrakinin yokluğundan ibaret olmadığını birçok ayet ve haberler delalet etmektedir. Mesela, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Birakis onlar Rabları katında diridirler. Hepsi de şad olarak rızıklanırlar. Kureyş'in ileri gelenleri Bedir Savaşı'nda öldürüldükleri vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam onlara isimleriyle çağırarak "Ey falan, ey falan, ey falan, ben gerçek olarak Rabbinin bana olan vaadini hakkıyla buldum. Siz de Rabbinizin size olan vaadini ve azabını gerçekten buldunuz mu?" buyurdu. Ölülere mi sesleniyorsun? ''Onlar bunu nereden duyacaklar?'' diyenlere ''Resul-ü Ekrem, onlar bu sözleri sizden daha iyi duyarlar. Ancak cevap vermeye muhtedir değillerdir.'' buyurmuştur. Yahya bin Velid diyor bir gün. Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine dostların hakkında neyi seversin diye sordum. O da ''Ölmesini severim.'' dedi. ''Ben şayet ölmezse o vakit neyi seversin?'' dedim. O mal ve evladının azlığını severim. Zira mal ve evlat fitnedir. Aynı zamanda dünya ile ünsiyete sebeptir. Halbuki mutlak surette ölüm anında bundan ayrılmak lazımdır dedi. Bunun içinde Abdullah bin Amr'da ruhu bedeninden ayrılan mümin cezaevinden tahliye edilen insan gibidir. İşte bu anlattığımız dünyaya kıymet vermeyip Allah'ı zikir ile ünsiyet edenlerin halidir. Dünya şehvetleri yani zaruri ihtiyaçları onu alıkoyuyor ve şehvetleri kendisine eziyet ediyordu. Ölüm ise bütün bu sıkıntılardan kendisini kurtardı. Ve hiçbir engelsiz onu sevgilisi ile baş başa bırakmış oldu. Bundan daha üstü zevk ve nimet düşünebilir mi? Mevlana Celaleddin Hazretleri bir müminin ölümünü şedi ağrısa, ...yani düğün gecesindeki... ...hale benzetmektedir. Ayhan Songar... ...her can... ...ölümü tadıcıdır... ...ayetindeki tat almayı şöyle açıklamaktadır. Her nefsin sonunda... ...eceli tadacağı... ...beyani ilahisi de... ...ayrıca üzerinde durulmak gereken... ...bir hususiyet taşır. İnsanın tat alan... ...yani elem ve haz duygularına... ...sahip olan kısmı nefsidir... Akıl heyecanla, duygu ile meşgul değildir. Ancak heyecanı, hayatımızı, duygularımızı temsil eden nefis, aklın işlemesi için gereken enerjiyi potansiyeli verir. Bu ayet-i kerimede, ecel, ecelin de bir tadı olduğunu nef ve nefsin bunu tadacağını anlatan çok derin ve ince bir mana vardır. Ayette, Herkes ölecektir veya ecel her yaşayan için mukadder, mukadderdir denmemiştir. Her nefis ölümü tadacaktır buyurulmuştur. <Gülüyor>